''Olur, vereyim sana o arabayı'' dedi Tom. ''Yarın ikindileyin yollarım.'' Oralar zaten hep böyle gizliden gizliye tedirgin edicidir. Öğle sonrasının göz kamaştısında bile. Şimdi de arkadan biri geliyor diye uyarılmıştım gibi çevirdim birden başımı. Doktor Ekleburg'un devce gözleri kül tınazlarına gözcülük ediyordu. Ama bir an sonra daha başka gözlerin Acayip bir diklikle bize baktıklarını fark ettim. Garajın üstündeki pencerelerden birinin perdesi hafifçe aralanmıştı. Myrtle Wilson yukarıdan arabayı dik izliyordu. Öyle dalmıştı ki gözlendiğinin farkında bile değildi. Ağır, ağır ağaran bir fotoğrafa eşyalar nasıl deste deste sığışırsa Yüzünde de bir bir ardından yeni yeni coşkular beliriyordu. Tuhaf, yüzündeki demece yabancı gelmemişti bana. Kadınlarda sık sık rastlamışlığım vardı böylesine ama Myrtle Wilson'ın yüzünde aynı şeyi görünce bilemedim. Yadırgadım önce derken kıskançlığın yılgısıyla ak kesmiş gözlerinin toma değil karısı sandığı Jordan Baker'a dikilmiş olduğunu gördüm de Aydım. Bön insanların kafası bozuldu mu tam bozulur. Yola koyulduğumuzda Tom ürküntünün yangılı kırbaçlarını yiyordu sırtına. Bir saat önceye kadar güvenlik, dokunulmazlık içinde bellediği karısıyla metresi ellerinden bayır aşağı kayıyordu. İçgüdüsüne uydu. Hem Daisy'ye yetişmek hem de Wilson'ı geride bırakma telaşıyla gaza bastı. Astoria'ya doğru saatte 75 kilometre hızla fırladık ileri. Derken Asma yolun örümcek ağası askıları arasında ah beste giden mavi kupa araba göründü. Beşinci caddenin oradaki büyük sinemalar serin oluyor diye bir lafatta ortaya Jordan. Yaz ikindileri herkesler basıp gitmişken öyle seviyorum ki New York'u. Arzulu bir hali var adeta. Olmuş öyle geçkin. Hani kucağına türlü türlü acayip meyve düşecekmiş gibi. Arzulu sözü büsbütün tedirgin etti Tomu. Ters bir şey söyleyecekti tam. Kupa araba duru verdi. Daisy yanlarına yanaşalım diye el etti. Nereye gidiyoruz diye haykırdı. Sinemaya gidelim ha? Öyle sıcak ki diye yakındı. İstiyorsanız gidin. Biz etrafta dolaşırız biraz sonra buluşuruz. Zor bela kafasını toplayıp bir de nükte parraladı. Bir köşede buluşuruz. İki sigara birden içen birini görürseniz bilin ki ben oyum. Sonra konuşuruz dedi Tom sabırsızca. Gerimizden bir kamyon sövmeyle karışmacasına kornasını cayırt attı. Central Park'ın güney tarafına doğru gidiyorum. Arkadan gelin siz de plazanın oraya. Kaç kez başını çevirdi, gerideki arabayı arandı. Yol tıkanıklığından geciktiklerinde de onlar yeniden görününceye dek yavaşladı. Galiba bir ara sokağa dalıp hayatından bir daha dönmemecesine çekip gitmelerinden korkuyordu. Korktuğu başına gelmedi. Bizler de akla daha az uygun bir adım atıp plaza otelinde bir dairenin oturma odasını tuttuk. Bizleri oduya güden sürüncemeli, gürültülü tartışma aklımdan çıkmış, oysa bu arada donumun ıslak bir yılan gibi bacaklarıma dolanışını, ter boncuklarının ikide bir sırtımdan aşağı soğuk soğuk seyirtişini bütün bedenimle hatırlıyorum. Bu fikir Daisy'nin beş banyo tutup soğuk su dökülmemizi teklifinden baş verdi. Sonra da Naneli köre içecek bir yer demesiyle daha akla yatkın bir biçime girdi. Bir yandan divanelik bu deyip duruyor, bir yandan da şaşkın bir katibe merak anlatmaya çalışıyor, arada pek gülünç laflar ettiğimizi sanıyor ya da öyle sanarmış gibi davranıyorduk. O da geniş, havası boğucuydu. Saat dörttü ancak. Yine de pencereleri açtığımızda parktan içeri kızmış çalıların kokusu baskın etti. Daisy aynanın yanına gitti. Sırtı bize dönük, saçlarını düzeltmeye başladı. Pek kalantor bir daire diye fısıldadı Jordan saygılı saygılı. Hep birden güldük. Bir cam daha açıverin diye Daisy başını çevirmeden bizlere buyurdu. Başka cam yok ki. Öyleyse telefon edin de Bir balta getirsinler. Bırak bir kere, unut şu sıcağı diye aksileşti Tom. Böyle titizlendikçe büsbütün hafakanlar basıyor insanın üstüne. Havluyu açıp viski şişesini çıkardı, masanın üstüne koydu. Bırak kızı kendi haline, mirim diyecek oldu Gatsby. Sen istedin şehre inelim diye. Bir sessizlik oldu. Telefon kılavuzu çivisinden kurtuldu. ''Küt'' diye yere düştü. Bunun üzerine Jordan, ''Affedersiniz'' diye fısıldadı. Ama bu sefer gülen olmadı. ''Kaldırayım ben'' diye atıldım. Oldu. Gatsby çözülmüş sicimi inceledi. Pek ilgilenmişçesine ''Allah Allah'' diye moruldandı. Kılavuzu bir sandalyenin üstüne fırlattı. ''Pek meraklısınız bu tabire galiba'' dedi Tom sertçe. ''Ne tabiri?'' ''Mirim, mirim.'' deyip duruyorsunuz ha. Nereden bellediniz bari? ''Sana bir şey söyleyeyim mi Tom?'' dedi deyzi. Döndü yüzüne aynadan. ''Böyle sağa sola sataşacaksan haberin olsun. Bir dakika durmam ben burada ha. Aç telefonu da nanelikörünü iste hadi.'' Tom alıcıyı tam eline alacaktı. Basınçlanmış sıcak hava gümleyiverdi adeta. Mendelsohn'ın düğün marşının aşağıdaki salondan gelen görkemli namelerini dinlemeye koyulduk. Bu havada evlenmek mi? Allah etmesin dedi Jordan, ezgin bezgin. Öyle ama işte ben de haziran ortasında evlenmiştim diye Daisy hatırlattı. Sen Louie'de haziran sıcağını düşün. Davetlilerden biri bayıldıydı. Sahi kimdi Tom o bayılan? Bloksy diye kestirme cevapladı Tom. Sahi Bloksi'ydi adı. Blok Bloksi. Bilezikçiydi. Ciddi söylüyorum. Hem de TNC'nin Bloksi ilinden gelmeydi. Bizim eve taşıdılar kargat olumba diye ekledi Jordan. Kiliseden iki ev ötede oturuyorduk da. Üç hafta kaldı bizde. Sonunda babam defledi de öyle gitti. Babam da ertesi günü öldü. Durakladı bir an. Tesadüf tabi. Bill Bloxy diye biri vardı benim tanıdığım Memphis'li diyecek oldum. Yeğeni olacak o. Üç haftada bütün silsilesinin tarihini geçtiydi bana. Bir de alüminyum çanak verdiydi. Hala kullanıyorum. Tören başladığı için Musuki de pesleşti. Derken pencereden içeri uzun bir alkış sesi süzüldü. Ardından aralıklarla yıho naraları... Sonunda bir caz gürültüsü dans başlamıştı. "Kocuyoruz," dedi Daisy. "Genç olsaydık şimdiye kadar dans ederdik." "Bloxy'i unutma," diye uyardı Jordan. "Allah aşkına Tom, nereden tanıyordun sen onu?" "Bloxy'i mi?" Zor bela kafasını topladı. "Tanıdığım falan yoktu canım. Daisy'nin arkadaşıymış." "Affetmişsin sen onu," diye yalanladı Daisy. Daha önce yüzünü bile görmüş değildim. Hususi vagonla gelenlerin arasındaydı. Ne bileyim ben, seni tanıdığını söyledi. Louisville'de yetiştiğini anlattı. Azabert yanına katmış onu. Son dakikada geldiler. Rica etti, ben de aldım vagona. Jordan gülümsedi. Belki de böyle onun bunun peşine takılarak bedavaya evine varmıştır. Bana Yale'de sizin sınıfın başkanı olduğunu söylediydi. Tom'la aval aval bakıştık. ''Biloksi mi?'' ''Bir kere sınıfın başkanı yoktu ki.'' Gatsby'nin ayağı yere kısa ama tedirgin bir dövme döydü. Tom da birden döndü, alıcı gözüyle süzdü onu. ''Şimdi aklıma geldi. Sahi siz de Oxford'a gitmiştiniz.'' ''Evet, gitmesine gittim.'' ''Bir durgu.'' Derken Tom'un sesi alaycı, alçaklayıcı öyle. Sizi Oxford'da Bloxen'in New Haven'a gittiği sırada gitmiş olacaksınız. Oxford'a gittim dedim ya size. Eh, anladım ama ne zaman gittiğinizi öğrenmek istedim ben de. 1919'da hepsi hepsi 5 ay kaldım orada. Onun içinde zaten Oxford'da okudum dedim. Tom kendi inanmazlığını yansıtıp yansıtmadığımızı kolaçan için etrafı bir dikizledi. Ama gözümüz geç hep. ''Mütarekeden sonra bazı subaylara bir hak tanımışlardı.'' diye sürdürdü sözü. ''İstersek İngiliz veya Fransız üniversitelerinden birine gidebiliyorduk.'' İçimden kalkıp ayağa gidip sırtını sıvazlamak geldi. Ona karşı beslediğim köklü inanç birden tazeleniverdi. Daha önce de olmuştu ya bu. Daisy hafifçe gülümseyerek ayağa kalktı. Masanın yanına gitti. ''Şu viskiyi açsana Tom.'' diye buyurdu ben sana elimle bir menta hazırlayayım da kendini kepaze ettiğinin farkına varmaz ol bari şu mentaya bak bir kere bir dakika diye sözünü kabaca kesti Tom Mr. Gatsby'e bir şey daha soracağım buyurun dedi Gatsby nazikçe sen benim evimde ne kavgası çıkarmak istiyorsun Allah aşkına böylece sonunda mesele açığa vurulmuş oluyordu Memtundu Gatsby de. Onun kavga filan çıkardığı yok ki. Dayısı umutsuzluk içinde bir ona bir öbürüne baktı. Kavgayı sen çıkartıyorsun. Ne olur kendine hakim ol biraz. Kendime hakim mi olayım diye dudak bükercesine tekrarladı.